Müslüman, akraba, komşu ve ana-baba hakları A. Müslüman hakları 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman içinde beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mü'minler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadisi şerifte, Cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır, buyurdular. Musa aleyhisselam, Allahü u Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allahü Teala, kendini başkalarından aşağı görenler, buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir.'' dediler. Resulullah, ''Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir.'' buyurdu. Mümin kime denir diye sordular. ''Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir.'' buyurdular. ''Muhacir kimdir?'' dediler. ''Fena işlerden kesilendir.'' buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, ''Bir Müslümanı rencide eden bakış, kimseye helal değildir. Bir Müslümanı korkutacak bir şey yapmak da helal değildir.'' buyurdular. Mücahid radıyallahu anh diyor ki, Cehennemde olanlara Allahü Teala öyle yaralar verir ki bütün bedenleri sızıp akar. Yalnız kemikleri kalır. Sonra bir ses, bu nasıl bir elemdir der. Onlar çok şiddetlidir derler. Aynı ses, bu dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır der. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm. O kimse Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala bana vahi ile bildirdi ki tevazu et Kimse kimseye övünmesin buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4 Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadisi şerifte söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. Bilinmelidir ki bir kimseyi senin yanında kötüleyen seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile üç günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Bir Müslümanla üç günden fazla dargın durmak helal değildir buyurdu. İki dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki, allah Teala Yusuf aleyhisselama senin dereceni ve ismini, ''Kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim.'' buyurmuştur. Hadisi i Şerif'te, ''Din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar.'' buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadisi i Şerif'te, ''Elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer... O buna layık değilse sen layıksın buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise, imandan sonra aklın esası Müslümanları sevmek, mütteki olan ve olmayanlara iyilik etmektir buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince, o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar, yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir buyurdu. Başka bir hadisi şerifte, Saçı sakalı ağırmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir buyuruldu. Diğer bir hadisi i de gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli. Sıkılır vaziyette durmamalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever buyurdu. Başka bir hadisi şerifte günahların affına sebep olan iyi amel güler yüz ve tatlı sözdür buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki ihtiyar bir kadın Rasulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır, dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, istediğin yerde oturalım, seni dinleyeyim, buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Rasulullah onu sonuna kadar dinledi. 9. Hiçbir Müslüman, verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç huy vardır. Bunlar kimde bulunsa, o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, Sözünde durmayan Ve emanete hıyanet eden Buyuruldu. 10. Herkese Derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı Herkesin arasında Daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, Atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Aişe, Radiallahu Anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. Şuna bir parça ekmek verin buyurdu. Bir atlı geçiyordu. Onu çağırın buyurdu. Ona dediler ki, fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun. Buyurdu ki, Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir, bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır. Hadis-i şerifte, Bir halkın azizi yanınıza gelirse, onu aziz tutunuz buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine oturmak için paltosunu, kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi: "Ey annem, rahat ol, emret ve ne istersen iste vereyim." Rasulullah ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı yüz bin dirheme Hazreti Osman'a (radıyallahu an) sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi? buyurdu. Buyurunuz, dediler. Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak buyurdu. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, ''Ya Rasulallah, anam babam sana feda olsun, niye güldünüz?'' dedi. Rasulullah, ''Ümmetimden biri alemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al, bana zulüm etmiştir, hakkımı isterim.'' diyor. Allahü Teala diğerine bunun hakkını ver buyurur. Ya Rab, benim iyiliklerimi, sevaplarımı hasımlarımın hepsi aldı. Bende hiçbir şey kalmadı der. Allahü Teala mazluma hiç sevabı kalmadı. Ne yapayım der. Ya Rab, günahlarımı ona yükleder. Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki bu herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana bak bakalım ne görürsün der. Ya Rabbi gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin hangi sıddııkın yahut Hangi şehidin olduğunu bilmiyorum der. Allahü u Teala, Bunlar satılıktır buyurur. Ya bunların kıymetini kim verebilir der. Allahü Teala, Sen verirsin buyurur. Ya ben bunu ne ile alabilirim der. Allahü Teala, Din kardeşini affetmekle buyurur. Ya onu affettim der. Allahü u Teala, Kalk, Elinden tut ve ikinizde cennete giriniz buyurur. Bunun üzerine Rasulullah buyurdu ki: Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur, onları barıştırır. 12. Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmelidir. Hadis-i şerifte bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter buyurdu. Ebubekir radıyallahu anh hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler insanları gıybet etmeyin gizli şeylerini araştırmayın çünkü bir müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın Allahü Teala da sır perdesini yırtar istersek kendi evinde olsun kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. İbn Mesud radıyallahu an anlatıyor hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Rasulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Rasulullah'ın rengi değişti. Asab-ı Keram, "Ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz?" dediler. Rasulullah, "Ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükten nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini Günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince, had cezası tatbik edilmek gerektir.'' buyurdu. Hazreti Ömer radiyallahu anh, gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti, hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü pencereden içeri girdi ve Ey Allah'ın düşmanı böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin dedi O kimse Ey müminlerin emiri ben bir günah işlemiş isem sen üç günah birden işledin Allahü Teala Hucurat suresi 12. ayetinin ortasında Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın buyurdu sen ise araştırıyorsun. Allahü Teala Bakara suresinin 189. ayetinin sonunda evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtulasınız buyuruyor. Sen ise pencereden girdin. Allahü Teala Nur suresi 27. ayetinin başında ey iman edenler kendi ev ve odalarınızdan başka evlere. Sahipleriyle alışkanlık temin edip, izin almadan ve selam vermeden girmeyin buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Şimdi seni affedersem tövbe eder misin? O kimse, elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür. 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de, Gıybet etmekten korumuş olur Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan O günaha ortak olur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz buyurdu Ya Resûlallah bunu kim yapar dediler Buyurdular ki Başkalarının anasına babasına sövüp de anasına babasına sövdürenler Anasına babasına sövmüş olur Hazreti Ömer radıyallahu anh, töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan ayı sonunda hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince Rasulullah tebessümle, bu benim hanımım Safiye'dir buyurdu. Gelenler, ''Ya Resûlallah, bir kimse ne kadar suizan etse de, size de edemez ya.'' dediler. Rasulullah onlara, ''Şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır.'' buyurdu. hazret Ömer radıyallahu anh, sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü. Erkeğe kamçıyla vurdu. Erkek, ''Bu benim hanımımdır.'' dedi. Hz. Ömer, niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse, hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri, sizlerin iltimasta bulunup, ''Ecir kazanmanız için biraz geciktiririm.'' buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir hadisi i şerifte, ''Dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur.'' buyurdu. ''Bu nasıl olur?'' dediler. İltimasta bulunmakla, ''Bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir.'' diye cevap verdiler. 15- bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana, ü Teâlala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur Bir müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa Allahü Teâala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır buyurdu 16 Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır Ona kötü bir söz söylememelidir i̇bn Abbas radıyallahu an Rahat suresi 22. ayetinin sonunda, kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar, adı geçenler var ya, ahiret saadeti onlar içindir. Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken, kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz, buyruluyor. Hazreti Aişe, Rayallahu anha anlatıyor. Bir kimse Rasulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve sellem, yanına girmek için izin istedi. Gelsin, Zira kavmi arasında kötü kimsedir buyurdu. O şahıs, Rasulullah'ın yanına gelince ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki Rasulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca fena insandır dedin ve böyle muamele ettin dedim. Buyurdular ki ey Ayşe kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir. Başka bir hadisi şerifte kötü sözlürlerin dilinden Namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır, buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu an Çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder, buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ölülerle oturmayınız buyurdu. Ölüler kimlerdir dediler. Zenginlerdir buyurdu. Süleyman aleyhisselam kendi ülkesinde nerede bir fakir görse yanına gider oturur ve şöyle derdi. Miskinler miskinlerle oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaran bi, beni fakir olarak yaşat fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle, diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, seni nerede arayayım, diye niyazda bulundu. Allahü Teala, beni kalbi kırık olanların yanında ara, buyurdu. 18. Müslümanın gönlünü sevindirmeye uğraşmalı, bir Müslümanın ihtiyacını gidermelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın işini görenin bütün ömrü Allahü Teala'ya hizmetle geçmiş gibidir buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyruldu. Konu ile ilgili şu hadisi şeriflere de bir göz atalım. Bir Müslümanın işini görmek için gece veya gündüz bir müddet uğraşan o işi yapsın veya yapmasın camide iki ay itikaf etmekten daha iyidir. Üzüntülü bir kimseyi sevindirene yahut bir mazlumu kurtarana Allahü Teala 73 çeşit mağfiret ihsan eder. Zalim olsa da mazlum olsa da din kardeşine yardım eyle. Zalim olunca nasıl yardım edelim dediler zulmetmekten alıkoymaya yardım etmekle buyurdular. Allahü Teala bir müslümanın kalbini sevindirmekten daha çok hiçbir taati sevmez. İki haslet vardır ki onlardan kötüsü yoktur. Allah'a şirk koşmak ve insanlara eziyet vermek. İki haslet vardır ki onlardan büyük ibadet yoktur. İman etmek ve insanların rahatlığını aramak. Bir Müslümanın üzüntüsüne üzülmeyen bizden değildir. Fudayl bin İyad'ı, rahmetullahi aleyh, ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğümden ağlıyorum. Kıyamette ona sorulacak ve rezil olacaktır. Fakat hiçbir özür ve bahane bulamayacaktır, dedi maruf kerhi, rahmetullahi aleyh, bir kimse günde üç defa, Allah'ım, Muhammed aleyhisselamın ümmetini ıslah eyle, Muhammed'in ümmetine merhamet eyle, Muhammed'in ümmetinin önünü aç derse, ismi ebdallar defterine yazılır, buyurdu. 19. Kime rastlarsak, konuşmadan önce selam vermelidir. Elini sıkmalı, Müsafaha etmelidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selam vermeden önce Konuşana cevap vermeyiniz Önce selam versin Buyurdu Resulullahın Sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi Geldi ve selam vermedi Resulullah ona Dışarı çık Yeniden gir ve selam ver Buyurdu Diğer bir hadisi şerifte Amdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun. Evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun buyuruldu. Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biri geldi ve Selamun aleyküm ya Rasulallah dedi. Buna on sevap yazıldı buyurdu. Bir başkası geldi ve ''Selâmün aleyküm ve rahmetullah'' dedi. Buna yirmi sevap yazıldı buyurdular. Bir başkası daha geldi ve ''Selâmün aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü'' dedi. Buna otuz sevap yazıldı buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bir yere girerken selam veriniz, dışarı çıkarken de selam veriniz.'' Zira birincisi sonuncusundan evlâ değildir, buyurdu. İki mümin el sıkışınca bu arada yetmiş rahmet taksim olunur. Bunun altmış dokuzu güler yüzlü ve neşeli olana verilir. İki Müslüman birbiriyle karşılaşınca birbirlerine selam verir, yüz rahmet aralarında bölünür. Doksanı önce selam verene onu da Diğerine verilir. Din büyüklerinin ellerini öpmek sünnettir. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhüma elini öptü. Enes radıyallahu anhüma diyor ki, Birbirimize rastlayınca eğilelim mi diye Rasulullah'a sordum. Hayır buyurdu. Öpüşelim mi dedim. Hayır buyurdu. Musafaha edelim mi dedim. Evet buyurdu ama yolculuktan gelenin boynuna sarılmak sünnettir. Yine Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah'tan daha çok kimseyi sevmezdim ve geldikleri zaman ayağa kalkmazdım. Böyle yapmamı sevdiklerini bilirdim. Adet öyleyse bir ikram olarak ayağa kalkmakta bir beyis yoktur. Tazim için olursa mekruhtur. Ama bir kimsenin önünde ayakta durup beklemek yasak edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi oturup karşısında insanların ayakta durmasını isteyen cehennemdeki yerini hazırlasın buyurdu. 20. Aksanan kimse elhamdülillah demelidir. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksırınca Elhamdülillahi Rabbil alemin dememizi öğretti. Böyle dediği zaman duyan kimse yarhamüke Allah demeli. Aksıran da yâfirallâhu li ve leküm demelidir. Aksırınca Elhamdülillah demeyene yarhamüke Allah da denmez. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aksıracağı geldiğinde sesini kısar, elini ağzına getirirdi. Bir kimse heladayken aksırınca kalbinden elhamdülillah demelidir. İbrahim nehai dil ile bile söylese zararı yoktur demiştir. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Allahü teâlâ'ya Ya Rabbi Yakın isen gizli, uzaksan sesli konuşalım deyince Allahü Teala ben beni hatırlayanla beraber onunla oturuyor gibiyim buyurdu. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi cünüp ve helade bulunmak gibi hallerim olunca seni o zaman hatırlamaktan daha yüksek tutuyorum dedi. Allahü Teala hangi halde olursan ol Beni hatırlamaktan korkma, buyurdu. 21. Tanıdığı Müslümanlara hasta ziyaretine gitmelidir. Ahbabından olmasa da gidebilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hasta ziyaretine giden cennete girmiş gibidir. Döndüğünde yetmiş bin melek ona geceye kadar mağfiret ederler. Allahü Teala'dan affını isterler, buyurdu. Elini, hastanın elinin üstüne koymak yahut alnına koymak ve nasılsın diye sormak sünnettir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim Euzüke billahil ehadis samet ellezî lem yelit ve lem yûlet ve lem yekun lehu küfüven ehad min şerri ma yecidü duasını okumalıdır. Osman radıyallahu anh diyor ki hasta olmuştum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve yüz defa bu duayı okudu Bu dua kendisine okunan hasta ise Eûzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerrin ma ecedu demesi sünnettir Nasılsın diye sorana şikayet etmemelidir Hadisi i şerifte bir kul hasta olunca Allahü Teala ona iki melek gönderir. Bir kimse ziyaretine gidince hamt mı edecektir, şikayet mi diye bakarlar. Eğer elhamdülillah bunda da bir hayır vardır derse Allahü Teala kulum bana güveniyor. Öldürürsem rahmetimle öldürür, yerini cennet eylerim. İyi edersem bu hastalık sebebiyle günahlarını affederim buyurur, buyuruldu. Ali radıyallahu anh, kimin karnı ağrırsa hanımının mehir parasından isteyip bal alsın, yağmur suyu ile karıştırıp içsin, şifa bulur. Çünkü Allahü Teala yağmura bereket, bala şifa ve kadınların mehrine afiyet buyurmuştur. O halde bu üçü bir araya gelirse elbette şifa bulur buyurdu. Hastanın dikkat etmesi gereken edep'ler şunlardır. Hastalıktan şikayet etmemeli, yüksek sesle ağlamamalı, hastalığın günahlarına kefaret olacağını ummalı, ilaç içince ilaca değil Allahü Teala'ya güvenmelidir. Ziyaret eden kimse hastanın yanında fazla oturmamalıdır. Hastaya çok soru sormamalı, afiyetle dua etmeli, hasta olmasına üzüldüğünü belirtmelidir. Hastanın yattığı odanın, kapı ve penceresine bakmamalıdır. Evin kapısına gelince, içeri girmek için izin istemeli, kapının karşısında değil, bir kenarda durmalıdır. İçeriye girmek için kapıyı hafif çalmalı, ''Ey filan!'' demeyip, Subhanallah velhamdülillahi diyerek geldiğini duyurmalıdır. Kim o denirse, benim dememeli, adını söylemelidir. Kapıyı çalanın buna dikkat etmesi lazımdır. 22. Müslüman kardeşinin cenazesinin ardından gitmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cenazenin ardından gidene bir kırat, Cenaze defnedilinceye kadar bekleyene iki kırat sevap verilir. Bir kırat, birkaç Uhud dağı büyüklüğündedir.'' buyurdu. Cenazeyi teşhi ederken, susmalı, gülmemeli, çeşitli ibret levhaları görmeli, kendi ölümünü hatırlamalıdır. Âmes rahmetullahi aleyh, ''Bir cenazenin ardından gidiyordum.'' ''Kime başın sağ olsun diyeceğimi bilmiyordum. Çünkü oradakilerin hepsi birbirinden üzüntülüydüler. buyurdu. Bazıları ölen birisine çok üzülüyorlardı. Büyüklerden birisi onlara, ''Artık üzülmeyin. O üç korkuyu da atlattı. Can alıcı meleği gördü, ölüm acısını tattı ve son nefes korkusundan kurtuldu.'' dedi. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Ölünün arkasından üç şey gider. Ehli, malı ve ameli. Ehli ve malı geri döner ameli ise onunla kalır buyurdu. 23 Kabir ziyaretine gitmelidir. Onlara dua etmeli ibret almalıdır. Düşünmelidir ki onlar önceden gitti, Kendisi de yakında gidip, yeri orası olacaktır. Süfyanı ı Sevri, rahmetullahi aleyh, kabirleri hakkında çok düşünen, ölümünü çok hatırlayan, mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulur. Ölümünü, mezara gideceğini, oradaki halini unutan ise, cehennem kuyularından bir kuyu olarak bulur, buyurdu. Rebî bin Heysem, radıyallahu anh, evinde bir mezar kazmıştı. Kalbinde bir gevşeme hissetse, o mezara girer, bir müddet kalırdı. Sonra, Ya Rabbi, beni dünyaya gönder, kusurlarımı, eksiklerimi tamamlayayım, derdi. Küçük odun tutuşmadan, büyük odun tutuşmaz. Malik bin Dinar, rahmetullahi aleyh, bir hatırasını şöyle anlattı. Bir gün,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 sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın diye sordum. Çocuk ruhlar aliminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı dedi. Çocuğa akıl ile nefis arasında ne fark var diye sorunca çocuk şöyle dedi. Nefsin seni selamdan menetti. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti. Diye cevap verdi Sen neden toprakla oynuyorsun? Topraktan yaratıldık Yine toprağa karışacağız Seni bazen ağlarken bazen gülerken gördüm Bunun sebebi nedir? Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum Ey oğul senin hangi günahın var ki ağlıyorsun? Çocuk şöyle cevap verdi Ey Malik! böyle söyleme. Zira ben, annem ateş yakarken küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm. B. Komşu hakkı Komşu hakkı, Müslüman hakkından daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâfir olan komşunun bir hakkı vardır. Müslüman komşunun iki hakkı vardır. Müslüman, ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır, buyurdu. Yine bir hadisi i şerifte, Cebrail aleyhisselam bana daima komşu hakkını vasiyet ederdi. Hatta ben ölünce malımdan miras alacaklarını zannettim, buyuruldu. Diğer bir hadisi i şerifte, Allah'a ve kıyamet gününe inanan komşusuna iyilikte bulunsun, buyuruldu. Şu iki hadis-i şerifte komşu ile ilgili. Komşusunun zararından emin olmadığı komşu mümin değildir. Komşusunun köpeğine taş atan komşusunu incitmiş olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem filan kadın gündüz oruç tutar, gece namaz kılar fakat komşusuna eziyet eder dediler. Rasulullah onun yeri cehennemdir, buyurdu. Başka bir hadisi şerifte, Kırk eve kadar komşu olur, buyuruldu. Zühri rahmetullahi aleyh, Önden kırk ev, arkadan kırk ev, sağdan kırk ev, soldan kırk ev komşu olur, buyurdu. Komşunun hakkı ona eziyet etmemektir. Onunla iyi geçinmelidir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde fakir olan komşu, zengine asılıp, yaran bi ona bana niçin iyilik etmediğini, evinin kapısını bana niçin bağladığını sor, der, buyurdu. Büyüklerden birinin evinde çok fare vardı. Niçin kedi beslemiyorsun dediklerinde? Korkarım fareler kedinin sesini duyar da, ''Komşunun evine giderler. Kendim için beğenmediğim şeyin komşuma olmasını istemiş olurum.'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Komşu hakkının ne olduğunu biliyor musunuz? Yardım isterse yardım edin, borç isterse borç verin, fakir ise ihtiyacını görün, hasta olursa ziyaretine gidin.'' Ölürse cenazesinin arkasından gidin. Sevinirse sevinin, üzüntülü zamanında hal ve hatırını sorun. Kendisine üzülmeyin deyin. Rüzgarına mani olmamak için ona bakan duvarı çok yüksek yapmayın. Yediğiniz meyveden ona gönderin. Vermezseniz gizli yiyin. Çocuğunuzun eline yiyecek verip dışarı çıkarmayın. Komşunun çocuğu görüp de istemesin. Yemeğinizin kokusuyla komşuları üzmeyin. Pişirdiğiniz yemekten bir tabakta ona gönderin. Başka bir hadisi şerifte, komşu hakkı nedir bilir misiniz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet edene Allahü Teala merhamet eder Buyruldu. Komşusunun penceresinden içeri bakmamalıdır. Duvarına bir odun koyarsa mani olmamalı, Su yolunu tıkamamalı, Evin önüne toprak koyarsa kavga etmemeli, Onların gizli şeylerini örtmeli, Kimseye söylememelidir. Konuşmalarına kulak vermemeli, Mahremine bakmamalıdır. Ebu gıfari, radıyallahu anh diyor ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Yemek pişireceğim zaman, Suyunu fazla koymamı ve komşuya da ondan göndermemi tembih etmişti. Abdullah bin Mübarek'e birisi sordu. Komşum kölemden şikayet ediyor. Onu sebepsiz yere döversem günah işlemiş olurum. Dövmezsem komşum üzülür. Ne yapayım? Abdullah bin Mübarek, biraz sabret. Dövmeyi icap ettiren bir kusur yapsın. Yine dövme komşu şikayet etsin o zaman döversin böylece her ikisinin de hakkını gözetmiş olursun buyurdu komşuyu üzmek dinimizde yoktur malik bin dinar rahmetullahi aleyh hazretlerinin yahudi bir komşusu vardı bu yahudi evinin hela çukurunu düşmanlık olsun diye mali'nin evinin yanına yaptı zamanla sızıntı ve pis koku Malik hazretlerinin evine sirayet etti. Malik ise komşu hukukuna riayet ettiğinden, her gün sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Aradan uzun müddet geçmesine rağmen, Malik hazretlerinden Yahudi'ye şikayet gelmedi. Bunun üzerine sabırsızlanan Yahudi, onun evine gitti. Pis kokuyu hissedince, bu koku da nedir böyle? dedi. Malik, kokulu şeyler yakıyorum. Hayır, hayır, bu lahm kokusu. Baksana senin duvardan sızıyor. Şimdiye kadar bunu bana niye söylemedin? Malik bin Dinar, eğer söyleseydim, üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet etmek yoktur. Onunla kavga gürültü değil, münakaşa bile edilmez, buyurdu. Yahudi bunları başı önde dinledi. Yaptığına çok pişman oldu ve şu itirafta bulundu. Bugüne kadar İslam dinine ve onun müntesiplerine aşırı derecede düşmandım. Dininizin komşu hukukuna gösterdiği ehemmiyet beni çok sarstı. Ey Malik, ben de Müslüman oldum diyerek kelime-i şehadet getirdi. C. Akraba hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahü Teala buyuruyor ki Ben Rahman'ım. Benim yakınım rahmdır. Onun ismini kendi ismimden çıkardım. Yakınlarıyla beraber olanlarla beraberim. Yakınlarından ilgiyi kesenlerden ben de alakayı keserim. Diğer bir hadis-i şerifte ömrünün uzun, rızkının İyi olmasını isteyen, akrabasına iyi davransın. Sıla-i Rahim'den daha çok sevabı olan bir taat yoktur. Hatta bir evdekiler fısk ve fücur ile meşgul olsalar, Sıla-i Rahim edince, bunun bereketinden malları ve çocukları artar Buyruldu. Başka bir hadisi i şerifte, Sana dargın olan akrabana verdiğin zekât, ve sadakadan faziletli hiçbir sadaka yoktur, buyuruldu. Akraba hakkı ile ilgili ayetler. Allahü Teala, Bakara suresi 215. ayetinde, "Mealen, ey Rasulüm, onlar neyi nafaka olarak vereceklerini sana soruyorlar. De ki, maldan vereceğiniz şey ana babanın, akrabanın." Yetimlerin, yoksulların yolcunundur. Hayır olarak daha her ne yaparsanız, Cenab-ı Allah onu bilir ve mükafatını verir. Buyuruldu. Nisa suresi 7. ayetinin baş tarafında, ana baba ve akrabanın geriye bıraktığı maldan erkeklere pay vardır. Kadınlara da ana baba ve akrabanın geriye miras olarak bıraktığı maldan pay vardır.'' buyuruldu. Nisa suresi 33. ayetinin baş tarafında, ''Ana, babanın ve akrabanın geriye bıraktığı maldan her birinize miras kıldık.'' buyuruldu. Nisa suresi 36. ayetinde, ''Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra, anaya ve babaya iyilik edin. Akrabaya da, öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizdeki kölelere de. Allah, kurumlu ve böbürlenen kimseleri sevmez, buyruldu Nahl Suresi 90. ayetinde, Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böylece öğüt veriyor ki, benimseyip tutasınız, buyuruldu. İsra Suresi 26. ayetinde, Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını, Büs bütün saçıp savurma buyuruldu. Nur suresi 22. ayetinin baş tarafında bir de içinizde fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermemek üzere yemin etmesinler buyuruldu. Rum suresi 38. ayetinde o halde sıla yapmak, iyilik etmek. Nafaka vermek suretiyle, Akrabaya hakkını ver, Yoksula ve yolcuya da, Bunlara hakkını vermek, Allah'ın rızasını isteyenler için, Daha hayırlıdır. Azaptan kurtulanlar da, işte onlardır, buyuruldu. De, Anne ve baba hakkı, Anne-baba hakkı, Bütün haklardan daha büyüktür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda alıcı satıcı arasında duran köle gibi olmayan kimse babasının hakkını ödeyemez buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ana babaya iyilik etmek namazdan oruçtan haçtan, umreden cihattan daha üstündür buyruldu. Bir başka hadisi şerifte cennetin kokusu 500 yıllık uzaklıktan hissedilir. Annesini babasını üzenler ve sılayı rahmi terk edenler bunu hissetmez. Buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka verip sevabını anasına babasına da gönderen ne ziyan eder? Anasına babasına da sevap verilir ve kendi sevabı hiç azalmaz. Buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte, Ana-babaya itaat, Allahü Teala'ya itaattir. Ana-babaya isyan, Allahü Teala'ya isyandır buyuruldu. Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna bir kimse geldi ve Babam ve anam ölmüştür. Onların üzerimde ödeyebileceğim bir hakkı kaldı mı? diye sordu. Buyurdular ki, onlar için namaz kıl. Yani namazın sevabını onlara gönder. Onların affını dile. Ahd ve vasiyetlerini yerine getir. Onların sevdiklerine iyi davran. İzzet ve ikramda bulun. Akrabasına iyi muamele ile. Yine bir hadisi şerifte anne hakkı baba hakkının iki katıdır buyurdular. Anne ve babaların hakkı hiçbir hakla kıyaslanamaz. Allahü Teala onlara itaati kendine ibadetle beraber bildiriyor ve senin Rabbin kendisinden başkasına tapılmamasını anaya ve babaya iyilik edilmesini istiyor buyuruyor. Haklarının en büyüklerinden ikisi vacip olmuştur. Biri alimlerden çoğu bildirmişlerdir ki baba ve anne kat'î haram olmayan şüpheli bir yemeği oğluna yedirmek isteseler, sözlerini tutup yemelidir. Çünkü onların gönlünü almak, şüpheli bir şeyden kaçmaktan daha mühimdir. İkincisi, onlardan izinsiz yolculuğa çıkmamalıdır. Bir kimse, Allah yolunda harbe gitmek için Rasulullah'tan izin istedi. Rasulullah, ''Annen var mı?'' buyurdu. ''Vardır.'' dedi. ''Onun yanında otur.'' Çünkü senin cennetin onun ayağının altındadır.'' buyurdu. Bir kimse Yemen'den gelip, Allah yolunda harbe gitmek için izin istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Annen baban yaşıyorlar mı?'' buyurdu. ''Yaşıyorlar.'' dedi. ''Geri dön. Önce onlardan izin iste. İzin vermezlerse emirlerine itaat et. Çünkü... Allahü Teala'nın indinde imandan sonra annenin babanın sözünü dinlemekten daha iyi bir amel yoktur.'' buyurdu. Hadisi i şerifte, ''Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir.'' buyuruldu. Anne rızası Bir gün Halife Harun Reşit, İmam Ebu Yusuf'a, ''Beni, davud tayinin yanına götür. Onu ziyaret edecek, nasihat isteyip duasını alacağım, dedi. Her ikisi Davud'un evine gittiler. Bir türlü izin alıp içeriye giremediler. Annesi halifenin ısrarlarına dayanamayıp oğluna, evladım müsaade et de içeri girsinler, dedi. Davud-u rahmetullahi aleyh, anneciğim, ''Dünya ehliyle benim ne işim vardır? Onları görünce dünyayı hatırlıyor, ahireti unutuyorum. Bunun için beni mazur gör.'' dedi. Annesi ısrarını sürdürünce, ''Ey benim Allah'ım! Annenin hakkını gözet, zira onun rızası benim rızamdır.'' buyurduğun için kapıyı açıyorum dedi. Halife Harun Reşit ile İmam Ebu Yusuf içeri girdiler. Baba Hakkı Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Kâbe-i Muazzama'yı ziyareti sırasında bir zatın arkasında bir zembille tavaf ettiğini gördü. Ona, ''Kardeşim, arkandaki yükü yere koyup öyle tavaf etsen daha iyi olmaz mı?'' dedi. O kimse, ''Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan yedi kere sırtımda getirip Hac ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı o öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi, dedi. Bunun üzerine Hasan-ı ona, Kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, Bir kere kalbini kırmakla bu hizmet boşa gider ve yine bir defa gönlünü yapsan, Bu kadar hizmete mukabil olur, buyurdu. Babanın rızası metbuli rahmetullahi aleyh bir gün çok ibadet eden çok hayır ve hasenatta bulunan herkesin halini övdüğü bir talebesine evladım çok ibadet etmene rağmen dereceni düşük olarak görüyorum umulur ki baban senden razı değildir buyurdu. Talebe evet efendim. Babam benden razı değildi dedi. Bunun üzerine Metbuli, babanın mezarını tanıyorsan kalk oraya gidelim ziyaret edelim. Belki senden razı ve hoşnut olur da ameline uygun yüksek mertebelere çıkmış olursun, buyurdu. Yusuf el-Kürdi'nin de içinde bulunduğu bir kalabalıkla mezara geldiler. Bundan sonrasını Yusuf el-Kürdi şöyle anlattı. Allahü Teala'ya yemin ederim ki kabristana gidip o gencin babasının mezarını ziyaret ettiğimizde babası başını kabirden çıkardı ve başındaki toprakları sağa sola saçtı sonra doğruldu o zaman metbuli ey Allahü Teala'nın kulu bu salih kimseler oğlun hakkında senin hakkını helal etmeni istemek için geldiler ta ki o kavuşamadığı manevi derecelere yükselsin, dedi. Gencin babası, siz şahit olunuz ki, ben ondan razı oldum ve hakkımı helal ettim, dedi. Metbuli, şimdi siz rahatça mezarınıza giriniz, buyurdu. Konu ile ilgili diğer hadis-i şerifler ve büyüklerin sözleri. A. Komşu ile ilgili hadis-i şerifler. Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse mümin değildir. Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek, Müslüman kişinin saadetindendir. İnsan, komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. B. Yardım ile ilgili hadisi şerifler. Bir Müslümanın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 cennete girer. C. Ana-baba ile ilgili hadis-i şerifler. Cennet, ana-babanın ayağı altındadır. Baba hakkı için diyerek yemin etmeyiniz. Yemin, Allah ismiyle olur. Babanın dostunu gözet, onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allahü Teala nurunu söndürür. İyiliklerin en iyisi, babasının dostu olanlara kişinin iyilik etmesidir. Annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da, anne ve babanın evlatlarına duaları, bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Bişri Hâfî Rahmetullahi Aleyh ana babasını üzen onlara isyan etmiş olur. Musibet zamanında dizini döven sevabından mahrum olur. Allahü Teala sabrı musibet miktarınca indirir. Cafer-i Sadık Rahmetullahi aleyh. Ana babaya itaat büyük günahlara kefarettir. Bir kimse ailesi içinde yaşlılar bulunduğu müddetçe Allah Teala'nın rızasını kazanma imkanına sahiptir. Mekhul el-Şami rahmetullahi aleyh